İkinci konumuz bana devamlı bu yeni açtığımız hattan şu geliyor. Hocam ben ilim tahsil etmek istiyorum. Bana bir program çizin. Bana bir program çizin diye. Bununla ilgili konuşacağım. Hitap edeceğim kesim bir hocanın, bir ilim ehlinin dizinin dibinde çökmüş ilim tahsil eden kesim değil. Zaten bunların hocaları var. Hocaları bunları tanıyor. Onlara şöyle şöyle yapın böyle böyle yapmayın diyor. Benim bu konuşmamda hitap ettiğim kesim şey değil, bir medrese talebesi ya da bir cemaatsel faaliyette bulunup da bu faaliyetin neticesinde ilim tahsil eden kesim değil. Ben kimi kastediyorum? Bir cemaatsel faaliyette bulunmayan, kendisini geliştirmek isteyen ya da bir cemaatsel faaliyette bulunsa da bir eğitim programları olmayan, işte bir yaşlı teyzemiz olabilir, bir yaşlı amcamız olabilir, bir genç kardeşimiz olabilir, bir evli üç çocuk annesi ablamız olabilir fark etmez. Ben şu an onlara hitap edeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bana program çizdi diyorsunuz ya bu benim yapabileceğim bir şey değil. Hoş geldiniz delikanlı. Bunu yapabilir miyim? Yapamam. Niçin sizi tanımıyorum ki? Anlama kapasitesinizi bilmiyorum, background geçmişinizi bilmiyorum. Şu ana kadar ne okudunuz, ne okumadınız seviyene bilmiyorum. Bundan dolayı bana, hocam bana bir program yap demeyin. Ama ben ilim tahsiliyle ilgili, bunları not alsan, genel ya da video atılınca şey yap, oradan da not alabilirsin. Genel bazı kurallar söyleyeyim size. İlim tahsiliyle ilgili genel bazı kurallar söyleyeyim. Bir, hocasız öğrenilemeyecek dersler vardır bunlara talip olmayın. Hocasız öğrenilemeyecek dersler vardır. Bunlara talip olmayın. Hocam ben fıkıh usulü öğrenmek istiyorum. Olmaz. Bu hocasız olmaz. Hocam bana bir program yap fıkıh usulü öğrenmek istiyorum. Burada fıkıh usulü öğrenmek için çaba sarf edersiniz. Çabanızın karşılığında mutlaka verim alırsınız. Ama çabayla verim doğru orantılı olmaz. 20 saatlik çabanın karşılığında 20 gramlık verim alırsınız. Bu orantılı değildir. İlim tahsinde şuna dikkat edeceksiniz. Çabayla verim orantılı olacak. Her zaman çabayla verim %100 orantılı olmaz. 20 saat ayırdınız 200 kilo ilim tahsil edeceğiz. Her zaman bu böyle olmaz. Ama en azından birbirine ne olmalıdır? Yakın olmalıdır. 3 saat bir ilim tahsil ediyorsan 3 saatin sonunda 3 cümle öğrenmiyorsan bu ilim tahsilini senin bırakman lazım bu ilim tahsilini ne yapman lazım bırakman lazım mesela örnek vereyim Hocam ben ezber yapmak istiyorum ben biliyorum adam tekvir suresini tekvir suresini 80 kere okudu ezberleyemedi Bu arkadaşın ezber faaliyetinde bulunması boş bir iştir Ama hocam 90 kere ezberliyor tamam ama çabayla verim orantılı değil ne olması gerekiyor? Çabayla verimin orantılı olması gerekiyor. Çabayla verimin birbirine yakın olması lazım. Kimisi 8 kere okur ezberler öbürü de 18 kere okur ezberler. Ama 80 kere okuduğu halde işte yarım sayfalık veya üçte birlik bir sureyi ki çok daha basittir yani kısa sureler basittir ezberlemiyorsa bu arkadaşımız şey okumamalıdır. Ezber faaliyetinde bulunmamalıdır. Hocam işte ben riyaz salin ezberleyeceğim. Ya da ezberliyor, ne kadar iyi ezberlerse ezberlesin üç gün sonra unutuyor. Bu arkadaş da ezber faaliyetinde bulunmamalıdır. Birinci kuralımız bu. Ortaya koyduğunuz çabayla elde ettiğiniz verim orantılı olacak. Hocam ben Müslüm Şerhi okumak istiyorum. Türkçesi de çıkmış. Yani Müslüm şerhinin zaten yarısını anlamayacaksın. O yarıyı anlayabilmek için Arapça bilmen lazım. Ben Kurtubi okumak istiyorum hocam. Kurtubi'nin zaten üçte birini sen anlamayacaksın. Kurtubi orada İhrab'dan bahsedecek, kelimelerden bahsedecek, şiirden bahsedecek. Ve sen bunu anlamayacaksın. Sonuçta 20 cildi 20 ayda bitirdiğin zaman elde ettiğin... 20 aylık çabanın neticesinde elde ettiğin verim 4 aylık bir verim. 16 ayın boşa gitti. Ha ilim tahsilinde o halde nereden başlayacaksın? Kendi seviyene göre, kendi durumuna göre elde ettiğin, gösterdiğin çabayla elde ettiğin sonuç aynı olacak. Mesela bir ekin 200 tarlada değil mi? Bazen mesela kaldırmıyorlar ekini. Niye? Kaldırsa. Onu satsa yaptığı masrafı kurutmayacak. Öyle değil mi? Bir ara şey yapmıştım ben. Tarlacılık yapmıştım değil mi? Sen biliyorsun değil mi o günleri? İki dönümden iki yıllık masraf çıkarmıştım ben elhamdülillah. <gülüyor> Bitmemişti dumates ya. Neyse. E ne diyorduk Salih? Verimle, çabayla elde ettiğin sonuç eşit olacak. Veya birbiriyle orantı olacak bu bir. İki. Men sebete nebete ne demek? Kim sebat ederse nebat verir. Hocam ben bu hafta pazartesi günü 300 sayfa şey okudum. Kitap okudum. Salı çarşamba hiç okumadım. Perşembe 200 daha okudum. Cuma cumartesi hiç okumadım. Pazar 100 daha okudum. Oldu 600 sayfa. Bu faydalı olmaz. Ya da burada verim düşük olur. Pazartesi başla günlük 50 sayfa oku. Pazara kadar 300 sayfa oku verim daha fazla olur. O halde bir, önce verim elde edebileceğimiz ilmi seçtik. İki, verimi nasıl artırabiliriz buna dikkat edeceğiz. Mesela hadis sülüyü terk ettik, hadis-i fıkıh-ı terk ettik. Kurtubi okumayı terk ettik. Siyer öğreneceğiz dedik. O tam bizim dişimize göre dedik. Tamam oldu. Ha, verim elde edebileceğimiz ilmi tespit ettik. Peki nasıl verim alabiliriz? Verim almamız için gerekli şeyler nedir? Bir, sebat ve düzenlilik. Tamam mı? Böyle bir grafik olmayacak. Böyle, böyle, böyle, böyle olmayacak grafik. Grafik böyle gidecek. Bir gün 50 sayfa okuyacaksın. Ertesi gün 60 sayfa okuyacaksın. Bu şekilde okuma, bu şekilde ilim tahsili yaparsanız burada verim elde edersiniz. Bu da iki. Üç, ne zamana kadar? Hocam işte iki yılda olur mu? Yok. Ne zamana kadar? Ölüm sana gelinceye kadar. İmam Ebu Hanife'nin talebesinden bahsediler değil mi? İmam Muhammed mi? İmam Ebu Yusuf mu? Hangisidir tam bilmiyorum. Ölüm döşeğinde yatarken, tabi başında alimler var. Ey meclise toplanın diyor. Haçta şeytan taşlarken binekli şeytan taşlamak mı daha eftaldir? Yürüyerek. Yürü, binekli, yürüyerek şeytan taşlamak eftelse yürüyerek mi koşarak mı daha efteldir diyorlar öleceksin seker halindesin bir meseleyi daha çözüp mezara gidelim bir meseleyi daha çözelim tamam şimdi arkadaşlar ticaretle uğraşıyorsunuz mesela biz ticaretle uğraşıyoruz yeri geliyor 900 liralık 1000 liralık 2000 liralık sipariş geliyor onu da hazırlıyoruz yeri geliyor 8 liralık siparişe bunu almayız hayır diyor muyuz demiyoruz ne örnek vermeye çalıştım? Gece yatacaksın. 10 dakikada bir hadis öğrenmen, bir adım ilerlemendir. Nasıl ki ticarette 5 liralık siparişe, hayır bunu ben satmıyorum demiyorsan, bir gram ilimden de yüz çevirmeyeceksin. Bir gram ilimden de ne yapmayacaksın? Yüz çevirmeyeceksin. Bir hadisse, vaktin neye yetiyor? Bir hadise yetiyor o vakitte bir hadis okuyacaksın i̇llaki, illaki oturup da iki saatlik boş zamanım var ben o saatler arasında ilim tahsil edeceğim demene gerek yok 2 saniyelik boş vakit bulduğunda öyle bir vaktin varsa onu da ne yapacaksın değerlendireceksin bu da verimi artıran etkenlerdendir bunu değerlendirebilmek için Hayatını şöyle gözünün alacaksın. Mesela bir ablamız sabah kalkıyor. Vaktinin iki saati mutfakta geçiyor. Hemen programa koyacak. Mutfakta vakit geçirirken elde edebileceğim neler var? Bir ablamız çocuk uyutuyor. Ayağını almış çocuk uyutuyor. Çocuğumu uyuturken elde edebileceğim neler var? Bir de... Çocuğunu uyuttu, evini temizledi, işlerini gördü, işini bitirdi. Öğlen saat 11 ile 1 arasında 2 saat boş var. 2 saatte neler tahsil edebilirim, ne öğrenebilirim? Kendi programınıza göre yani kendi hayat şartlarınıza göre programınızı ne yapacaksınız? O, oluşturacaksınız. Evden çıkıyorsun, arabayla iş yerine gidiyorsun. 13 dakika sürüyor. Bu 13 dakikada ben ne öğrenebilirim? Her gün aynı şeyi yapacaksın. Mesela internette o kadar çok hadis okuyanlar var ki, İndirin bir tanesini. 13 dakikada giderken hadis dinleyin. 13 dakikada nereden bakarsanız 10 tane hadis dinlersiniz. Buradan iki tanesi aklınızda kalır. Bir ay sonucunda 60 tane hadis aklınızda kalır. Hepsi bu. Yani her vakti değerlendireceksiniz. Yani her vakti ne yapacaksınız? Değerlendireceksiniz. İmam Şafii talebelerine diyor ki dersten çıktıktan sonra beraber yürümeyin. Niye? Boş boş konuşursunuz. Ne yapacaksınız? Ee, ayrı ayrı gidin, ilmi müzakere edin. Ayrı ayrı gidin, ilmi ne yapın? Müzakere edin. Bu da başka bir husus. Demek ki vakti yani verim alacağımız şartları kendimiz oluşturacağız. Verim alacağımız şartları kendimiz ne yapacağız? Bir şekilde oluşturacağız. Bir de şundan bahsedeyim. Hepimiz bir şekilde ilim tahsil edebiliriz. Hocam ben çok yaşlıyım. Fark etmez. Kabirde size imandan ve tevhidden sonra, salih amelden sonra, hatta salih amelden önce, hatta imandan da önce, biraz kafaları karıştırayım, size en faydalı olacak, kapıyı kapatalım, size en faydalı olacak şey kabirde ilimdir. Çünkü iman da ilme bağlıdır, salih amel de ilme bağlıdır. Kim bizim üzerinde olmadığımız bir iş yaparsa, bu iman da olsa, tevhid de olsa, la ilahe illallah da olsa veya bunun dışında salih ameller de olsa, bizim yapmadığımız, bizim Allah Resulü'nün getirmediği bir şeriat üzerinde olursa merdudun, gayr-ı makbulin diyor değil mi? Merduttur, kabul olmaz. İman da fa'lem ennehu la ilahe illallah Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur bilki Allah'tan başka ilah yoktur İlim öncedir Kabirde size en faydalı olacak şey nedir? İlimdir Müslüman ecir avcısı olur Müslüman ecir avcısı olur İşte İmam Ebu Yusuf da biraz önce söylediğimiz gibi İmam Yusuf da biraz önce söylediğimiz gibi Ölüm anında bile olsa bir meseleyi çözüp kabire ulaştığı zaman o da nedir? Ona faydalıdır. Evet. Bu da bir başka husus. Peki hocam. Başka? Abır cubur yemek zararlıdır. Yani fayda etmez. Ne demek istedik? Bir oradan, bir buradan, bir şuradan okumak hiçbir şekilde faydalı olmaz. Kardeş siyer kitabı alacak. Hocam hangisini alayım? Hepsini al mı? Hepsini al. Hocam zaten bir tane var evde. Benim evde yani kaç bir tane var ben bilmiyorum. Ve her çıkanı da alıyorum. Her çıkanı da ne yapıyorum? Alıyorum. Niçin? Çünkü hepsi farklı bir açıdan meseleye yaklaşır. Hepsi farklı bir açıdan meseleye yaklaşır. Hocam hadis kitabım var. Bende Bukhari var. Müslüme gerek yok. Ya İmam Müslümezan onu niye yazmış? Öyle değil mi? Tefsir kitabı alacağım da hocam. İşte ee, ha, hiç tefsir kitabım yok. Ya da Bakavi var, bende de hakkı kitap Tefsire gerek yok. Yani sadece Bakavi yeterli olsaydı İbn Kesir neden için yazsın ki? Hangi dalda ilerlemek istiyorsanız o dalla ilgili kaynakları elinize çoğaltacaksınız. Daldan dala uçmayacaksınız. Hangi dalda ilerliyorsanız o dalla ilgili kitap sayısını, kaynak sayısını elinizde çoğaltacaksınız. Ama bundan önce şunu söyleyeyim. Hocam bu hafta Salli abinin siyerini okudum. Önümüzdeki hafta Kurtubi'ye başladım, onu bitirdim. Diğer hafta ee, Ahkam-ül Kur'an okuyorum, fıkıh kitabı okuyorum. Önümüzdeki hafta şiir kitabı okuyorum. Böyle bir okuma şekli olmaz. Böyle bir okuma şekli olmaz. Nereden başladıysan oradan devam edeceksin. Şimdi vaktimiz yetişmeyecek. Ben önümüzdeki hafta okuma listeleri de vereyim. Vaktimiz yetişmeyecek ama... Siyer okumaya başladıysanız hep siyer okuyacaksınız. Ve ikiye ayıracaksınız okumalarınızı. Bir kaynak eserler, bir de o konuyla ilgili, o konun bir kısmıyla ilgili yazılmış eserler. Mesela siyer okurken bir kaynak siyer okuyacaksınız, bir de Resulullah'ın gülmesi diye küçük bir kitap var. Resulullah'ın ağlaması, rahmet peygamberi, Resulullah'a yapılan suikastler, Resulullah nasıl eğitim verirdi... Bak bu dediğim ikinci kitaplar siyer kitabı değil, siyerin içinden küçük yüzlerdir. Bunlara okuma kitapları diyelim, diğerlerine de kaynak eserleri diyelim. Ben önümüzdeki hafta siyer, tefsir ve hadis alanında okuma listeleri oluşturayım böyle. Yani kafamda var da şimdi vaktimiz yetişmeyecek. Birkaç dakikamız kaldı. Ee, bu dersin devamını aynı isimde iki diye atın siz de inşallah. Dediğim gibi yani bu hafta siyer önümüzdeki hafta fıkı öbür hafta tefsir okumakla ilerlenmez. Kendinize bir alan seçeceksiniz, o alanda ne yapacaksınız sebat göstereceksiniz. Başka verimi artırmanın yolu en önemli yolu nedir verim artırmanın? Pratik pratik böyle mesela ne yapacaksın? Cep telefonunu uçu modunu alacaksın. Ne yapacaksın? Cep telefonu bak şimdi bile uçu modunda değilsin kiler. Uçuş modunu alacaksınız. Sizi meşgul edecek, dikkatinizi dağıtacak, biraz önce bir önceki nasihatte işitmenin önünde engeldir. Dikkatinizi dağıtacak, her şeyden sıyrılacaksınız. sıyrılabildiğiniz kadar sıyrılacaksınız. Kapınızın önünden çocuk geçiyorsa geçmeyeceği saatte ilmi tahsil edeceksiniz. Ee... 5 dakika sonra 10 dakika sonra birisi sizi rahatsız edecekse sizi rahatsız edilmeyecek şekilde e, zaman belirleyeceksiniz. Sizi rahatsız edecek dikkatinizi dağıtacak algınızın önüne engel teşkil edecek her şeyden sıyrılıp özel vakit ayıracaksınız. Tabii bunu söylememin sebebi de bunu söylerken şunu da belirteyim. Hani ayırdık ya ilim tahsil zamanlarını ikiye ayıracağız. Bir ayaküstü yolda giderken yatarken mutfaktayken, bulaşıkkarken, arabada tahsil edilecek ilimler bir de özel zaman ayıracak ilimler. İşte bu dediğim hadise özel zaman ayıracak ilimle ilgili özel zaman ayıracağınız ilim anı tamamen kendinizi ona vereceğiniz an olacak. Oldu mu? Bu da oldu. Bir başka husus bu iş zordur. Bu iş zordur. Yani Nefsi zaten tabiatı itibariyle ilim tahsil etmek nefsa ağır gelir. Bunun lezzetini alana kadar sabır göstereceksiniz. Bunun lezzetini alana kadar sabır göstereceksiniz. İlim tahsiline veya kitap okumaya başladığınız zaman ilk etapta bu alan sizin için kapkara bir oda olacak. Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Kap karanlık bir oda olacak. Hiçbir şey göremeyeceksiniz nahiv ilminden için der ki e, babun min hadidin demirden bir kapı ve beytuhu min haşebin zannedersen böyleydi ve e, kamışlardan oluşan bir ev yani kapının içine girmek o kapıdan girmek çok zor ama girdikten sonra içini istediğin gibi evrip çevirmek oldukça kolay yani ne demek istiyorum üstüne gittikçe o siyahlık beyazlaşmaya başlayacak. Hani simsiyah bir ortamda bulunduğunuz zaman her tarafı kapkaranlık hiçbir şey göremezsiniz. Süreç içerisinde göz alışır ya. Aynı onun gibi üstüne gittikçe o size açılacak. Üstüne gittikçe o size açılacak. Bir müddet sonra sizin için parlak, sizin için bembeyaz bir alan oluşacak. Bundan dolayı hocam ben kitap okumayı okuyamıyorum. Kardeş 6 ay boyunca bununla mücadele ettin mi? Sen kitap okuyamama hastalığın var. Evet bu hastalık oluştu sende. 6 ay bu hastalıkla mücadele ettin mi? Hayır. E o zaman ben kitap okuyamıyorum deme. Yani sende bir hastalık var ve bununla mücadele etmediysen bana gelme. Ben bir şey yapamam ki sana. Sen önce bir bununla mücadele et. Mesela hiç mi kitap okuyamıyorsun? Günlük 10 sayfa okuyacağım de. Bir hafta 10 sayfa okuyarak gitti. Kendi okuyabileceğin alanı belirle. Oturup da seyit kutup okuma, Fizilal Kur'an okuma. Kendi okuyabileceğin sana basit gelecek. Okuduğun zaman seni sıkmayacak alanı belirle. Bir hafta boyunca 10'ar sayfa oku. İkinci, sayfa 15 e, ikinci hafta 15'e çık. Üçüncü hafta 20'ye çık. Bakın bunun tadını aldığınız zaman, bunun zevkini aldığınız zaman... Her şeyi ihmal edeceksiniz hayatınızda Hayatınızda ne yapacaksınız Her şeyi ihmal edeceksiniz Dostlarınızı ihmal edeceksiniz Dostlarınız diyecek ki akşam gelin oturalım Bir dönem dostlarınızı akşam oturup Yemek yemek çay içmek Oradan buradan muhabbet etmek size çok zevkli gelirken Ve elim size çok ağır Çok zor gelirken Siz bu zevki aldığınız zaman Dostlarınıza mutlaka bir bahane bulup işte ben müsait değilim programım var deyip Dostlarınızı terk edeceksiniz bu tadı almak için vakti buraya harcayacaksınız. Unutmayın, bir insanın bu dünyada yapabileceği en zevkli, en tatlı şey ilim tahsilidir. Yeter ki bunun zevkini bir kere alın diyoruz, burada nokta koyuyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha vakit ayıralım. Hem bir okuma programı oluşturalım hem de biraz daha bazı kaydaları koyalım inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.